Şöyle bir algı da var Hayri Bey. Onun üzerine de cesaretle gitmemiz lazım. Bir kısım insanlar var. Bir kısım bir bir kesim var. Bunlar hadiste hadis diye tutturmuş. Bu hadis makul müdür? Kur'an'a uygun mudur? Aykırı mıdır? Kafalarını çalıştırmadan birilerinin verdiği hükümlere teslim olmuş. Kafalarını onlara kiraya vermiş. Bir kısım insanlar var. Bunlar hiç aklını kullanmıyor. Bu hadis doğru mudur, sahih midir, Kur'an'a uygun mudur muradullah'a ikrimidir, mıdır, ne midir diye bakmıyorlar. Böyle bir algı var. Bunu da cesaretle konuşmamız lazım. İfrat ve tefrit. Evet. Evet. Şimdi hadisi baş tacı yapan insanlar bizi sünnete götüren aleyhissalatü vesselam efendimize itaat ve ittibayı somuta aktaran hadisi şeriflere baş tacı muamelesi yapan bizler. Bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Acaba hadisler hakkında hiç mi böyle bir mahkemede bulunmadık? Hadisler Kur'an'a uygun mudur, aykırı mıdır sorusu bizim aklımıza hiç gelmedi mi? Birileri mi bunu bizim gündemimize soktu, biz onlara minnettar olalım eğer böyleyse? Hayır böyle değil. Birileri hadis meselesini kendi hastalıklı bakış açıları ile okumaya ve ümmetin gündemini de o formatta aktarmaya çabalıyorlar. Yoksa hadis meselesi bizim için tartışma dışı bir mesele hiçbir zaman olmadı zaten. Evet. Biz hadisin sahihini, sakiminden, sağlamını, çürüğünden ayırma faaliyetini hiçbir zaman bırakmadık. Ama fark şurada biz bunu onların bakış açısıyla yapmıyoruz. Bizim için hadis ve hem hal hayatımızın en merkezi yerinde bulunması gereken Kur'an'la birlikte bulunması gereken vazgeçilmez bir kaynaktır. Ta ki hadis dediğimiz somut spesifik şeyin bünyesinde böyle alınmasını engelleyen somut kesin bir delil bulalım. Bunu bulduğumuzda hadise ederiz ki sende bir illet var seni hayatımıza aktaramayacak. Bunu yapmışız. Ulemamız asırlar boyunca bunu hem senet olarak hem metin olarak yapmış. Problem şurada dediğim gibi birileri önce kendi e, ideolojileri doğrultusunda bir Kur'an tarifi yapıyor. Sonra da bu Kur'an tarifine hadisi şerifleri vuruşturuyor. Bu tarife uyarsa alıyor, uymazsa almıyor. Sorun şurada bu Kur'an tarifini kim yaptı? Şey gibi atıyor denize, çekiyor benim alma takılanlar balıktır sadece diyor. Evet. Oysa denizde senin alma takılmayan sayısız balık var. Evet. Eyvallah. Evet. Şimdi o zaman başa döneceğiz biraz. Diyeceğiz ki bu Kur'an tarifini bize kim getirdi? Bunu kabul etmek zorunda mıyız? Kur'an nasıl bir kitaptır? Bunu nasıl anlayacağız? Ya Kur'an'ı anlama meselesi aslında bu problemin Orientalistleri bir kenara bırakalım. Ümmet için, ümmet içi tartışmalar bağlamında en merkezi sorusudur. Kur'anı nasıl anlamalı?